Silikon Beyinliler Dün gece bir kabusla fırlamışım yataktan Sanki çırpınıyordum çıkmak için bataktan Bulunduğum yer sanki bu dünyanın dibiydi Etrafımda insanlar uzaylılar gibiydi Göğüs, kalça, göbek, bel, dudaklar, kaş, göz, burun Her yerleri silikon daha bitmedi durun. Estetik cerrahide sınırları yıkmışlar, beyinleri çıkarıp silikonlar takmışlar. Böylece akıl fikir zikirden kurtulmuşlar, beyinsiz yaşamakta mutluluğu bulmuşlar. Hayat dizayn edilmiş çağdaş formata göre, yeni baştan yazılmış örf, adet, ahlak, töre, Kadınlarda eşdeğer dişilikle kişilik, Karaktere yansımış erkeklerde dişilik, Kısacası yıkmışlar utanma engelini, istifa etmiş şeytan, Bırakmış çengelini, Eller beller karışmış kolektif zürriyetler, Cinsi alışverişte limitsiz hürriyetler, Hak, Hukuk, vicdan gibi boş kavramlar atılmış, Paraya dinler üstü tanrısal güç katılmış. Bir irtica korkusu pompalanmış derinden, Bilerek oynatılmış bütün taşlar yerinden, Çekmek için her yerde kalbim temiz kartını, Bire tenzil etmişler dinin o beş şartını kimi devran kuklası kimi sosyalist kinci kimi haddini bilmez dinden habersiz dinci alim diye ortada iki alkış delisi duydum ki uykudaymış alimlerin gerisi ekranlarda içi boş göstermelik sohbetler bir edep katliamı internetteki çetler, Eğitim öğretimde okullar devre dışı, medya yönlendiriyor bu bilimsel yarışı. Bütün dünya seyirci sahnede bir oyun var. Bir buşun karşısında altı milyar koyun var. Almışlar küçük buşlar localarda yerini, bu oyunda kırıyor Müslüman birbirini. Beni ilkel bularak merak edip soydular, Dinozor teşhisiyle bir fanusa koydular. Hele orijinal beynim onlar için bir şoktu, Düşünen bir beyine tahammülleri yoktu. Can havliyle fanusa nasıl tekme atmışım, Meğerse o tekmeyle yorganı fırlatmışım. Bu korkunç kabus beni sırıl sıklam terletmiş. Çok şükür bütün bunlar rüyadan ibaretmiş. Oysa gerçek dünyada böyle şeyler ne arar? Herkeste sevgi, saygı, barış, güven, istikrar. Bozmayalım dünyanın bu güzel durumunu. Kimse kurcalamasın rüyanın yorumunu.